İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular.